شيطان وجينينا الحمد لله وكلامه ساعات والله بالله الله بالله تبارك وتعالى الله تعالى هو التصديق الجازم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 İstihkakı huwada ibaleti tek hak eden o İbaleti tek hak eden olduğuna. İtiraf etmek, ikrar etmek, tasdik etmek. Evet. اه, ve ismâhu ve sıfatı Onun isim ve sıfatlarını aynı şekilde e, ikrar etmek, ve tasdik etmek. Ve ismâhi ve sıfatî hi. Ve ismâhi yani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 onun özüdür. Özüdür. فَهُوَ الْأَصْلُ aslu, o asıl ve kulu erkan e, Bütün aklî mükünlere ona muhaftır, atıftır. Hı. Ve tabi'atun lehu ve ona tabidir. Evet. Sen بِاللَّهِ billah ta'ala, te Allahu Teala iman, يَتَضَمَّنُ el بِوَحْدَانِيَتِهِ Onun vahdaniyetini iman onun vahdaniyetini kapsar. o e, ee, İbadetli yalnız O'na has kılmayı kapsar. Ve bi iyi ve iyi, O'nun esma, e, isimlerin ve sıfatlarını kapsar. Leanne, e, çünkü vücuddehu celle ve ala, e, çünkü O'nun e, olması varlığı, minel müsellemâti, müsellemâti,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 Tariful Tevhidül marifati ve ispat nedir kişinin Allah hakında bilmesi ve ispat etmesi gerekenleri içeren tevhiddir yani Tevhidül rububiye ile Tevhidül sıfatı içeren Tevhidül rububiiye kişinin Allah'a tanıması Tevhidül ispatla nedir Kiin Allah'ın vec Allah azze ve celle hakkında ispat edilmesi gereken isim ve sıfatlar ispat edilmesi Tariffutta Tevhidül taleabivel kastan kasıt kişinin taleplerinde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 El-rububiyyetu Nisbetül ismillahi e, Nisbetül ismillahi Allah-u Teala'nın ismine nisbettir Celle ve Aleyh El-rabbu Rab olan Allah-u Teala'nın ismine nisbettir Ve leha hiddetun me'anim Fil lugatı Onlardan El-murabbi El-murabbi el terbiye eden Terbiye eden e, El-meliku El-meliku el el şey, mülk sahibi olan efendi işleri el vali evet el mun'amu nimet veren el tamamlayan el kayyim yani işleri yine aynı şekilde işleri kıyam ettiren evet ve la yutlagu kullanmaz lafzu rabbu rab, rab, rab, rab, rab lafzı bil elifi ve lami elifi ve lami kullanmaz Allah-u Teala'nın dışında illa bil idafeti ancak idafeyle kullanılır ve dinlir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 bi anne Allah taala, yıkrar işte şöyle olur bi yani anne Allah taala, Allah utala, Te vahpete, tekdir, Rab bu şeyin, her şeyin Rab bedir, ve maliy kuhu ve her şeyin e, şey bedir. Sahibi bedir. Sahibi onun ortaya yoktur hu al o yaratjeder, v v hu mubbiru alami, alami, alami dženler, hu e, al mutasarrifu fihi onun içindeki şeyleri vel fi onda tasarruf eder. Tasarruf eder vel qadiru alayhi ve kadirdir. Güç sahibidir. Güç sahibidir ve kulları yaratandır ve onlara rızık verendir ve ve Onları diriltendir.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 gelmiştir. Ala vücubil iman vücubil imani bir rübiyetillahi Allah'ın rübiyetine imanın vacip oluyor. olduğuna dair aslar kayım olmuştur. Evet. <gülüyor> Allah'ın olduğu gibi Elhamdülillahi Elhamdülillahi Rabbil Ademlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ve kavlihi <gülüyor> teala Allah'ın sözünde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 ve çoğu milletler ve din sahipleri ne yaptılar? Onu ikrar ettiler. İkrar ettiler. E, ka, ka, ka, kudama. Kudama, eski müşrikler. Onu ikrar ettiler onlar ki ellezine o müşrikler ki ba'atallah Allah gönderdi ileyhim onlara rusule resul rusul gönderdi geldiler hepsi e, buna itikat ediyordur. Şuna itikat ediyorlardır. اَنَّ خَالِقَ الْعَالَمِينَ اَنَّ خَالِقَ الْعَالَمِينَ ''Alemleri yaratan ve râzâqahâ ve râzîkahû ve onu rızıklandıran huvallâhu Allah'tır, vahdehu o tek'tir, tek olan Allah'tır. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَىٓا عَنْهُمْ allah Teala onlar hakkında dedi ki... Şimdi burada duralım. Bu doğru bir görüş mü? Müşriklerin rububiyet tevhidine itikad ettikleri görüşü doğru bir görüş mü?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 Deki ki, düşünmez misiniz? Zikretmez misiniz? Zikretmez misiniz? Zikretmez misiniz? Kul Ritormaz men... Misiniz? Kul men rabbu sema'vati e, s e, yedi kat semanın Rabbi e, kimdir? Ve Rabbul arşi'l-azim ve büyük e, azim olan arşın Rabbi kimdir? Seyekulûne ne? Allah'tır diyeceklerdir. Kul diyeceklerdir. la tettegûn De ki, Allah'tan korkmaz misiniz? Kul men bi yadihi al-malakutu her şeyin meleği mülkü. mülkü elinde olan kimdir ve huwa yujiru yujiro ve korur korur ve la aleyhi, aleyhi onu ama kimse onu koruyamaz edemez. değil mi kimse onu icare edemez kuntun ta'lemun eğer biliyorsanız şeyeyuluna lillahi Allah'tır diyeceklerdir kul fa inna tus de ki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 وذلك لان قلوب العباد كل قلوب الكالان قلوب مفتوره yaratılmıştır yaratılmıştır alele ik alel, alel ikrari bir rububiyete onun rububiyetini ikrar üzerine yaratılmıştır celle ve ala yüce olan Allah'ın lidar bundan dolayı fela yusbih olmaz mu'teqidehu ona itikad itikad eden vahida muahid olmaz onu billemiş olmaz